Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, geçen hafta da öyle yapmıştım. Ben bu haftada yine tatili çok şenlendireceğini düşündüğüm bir kitap seçtim. Ee, baya maceralı, baya heyecanlı bir kitap. Muhtemelen sen okurken böyle arada kızarıp morarabilirsin heyecandan. Ha o kadar. <gülüyor> evet. Zaten kapağından öyle bir gizemli bir şeyler oluyormuş çağrışımı veriyor hemen. Ee, baştan sona gizemli şeyler oluyor aslında. Ee, kitabın adı Simyacı. Ölümsüz Nikola Flamel'in Sırları. Ee, Türkiye İş Bankası e, kültür yayınlarından çıktı bu kitap. Ve Michael Scott tarafından e, kaleme alınmış bir e, kitap bu. Filiz Emre tarafından çevrilmiş. Editöründe Nevin Avan Özdemir. E, şimdi zaten Ölümsüz Nikola Flamel'in Sırları diye başlayınca hani bayağı bir insanın aklını alıyor. E, simyacı da, evet. simya da her zaman gizemli konulardan biri olmuştur. Kitap ama günümüzde başlıyor. Ee, ikiz kardeşler var San Francisco'da ee, yaşayan ikiz kardeşler ha, Josh Geçen ve haftaki kitapta da ikizler, ikizler vardı. vardı bu ikizlerin yani bu tür kitaplarda ikizler herhalde her zaman en çok rolü alan kişiler olarak kalacaklar evet. Yani ikiz karakterler oluyor ee, işte Josh ve Sophie var ee, bu kitapta da ikizler ve onların da genelde olduğu gibi anne babaları işte arkeolog bilim insanı filan olur ya hep öyle diyor <gülüyor> ya bunlaki de yine arkeolog bunlar çok klasik tabi işte onlar bir çalışmanın peşindeler ve dolayısıyla ikizler yazı yalnız geçirecekler onlar da 15 yaşındalar artık ve ertesi sene araba sahibi olmak istiyorlar hani 16 yaşında araba kullanabiliyorlar ya Amerika'da evet. onlar da araba sahibi olmak istiyorlar dolayısıyla bu nedenle çalışıp para kazanmaya karar veriyorlar San Francisco'da işte bir teyzeleri var onun yanında kalıyorlar yaşlı bir teyzeleri var ııı Sofi e, e, bir şeyde kafede e, iş buluyor, e, işte çay, kahve servisi, yiyecek içecek servisi yapıyor. E, tam onun karşısında bir dükkan var. Aslında önce caş buluyor işini zaten. Orada Hı -hı. O, o bir daha bir kitapçıda çalışıyor, gazete ilanına kitapçıya başvuruyor. İkizler birlikte gidiyorlar. O sırada kızcağız da işte karşıdaki kafede bir iş ilan görüyor, başvuruyor ve İkisi de bir işe girişmiş oluyor böylece. Her şey çok sıradan e, oluyor. İşte bir kitapçıda çalışmak, bir kafede çalışmak neyse o yaşadıkları. Derken bir gün e, kitapçı dükkanında bir takım olaylar oluyor. Böyle Hı. çürük yumurta kokusu, kükürt kokusu, keskin nane kokusu ama çok yoğun biçimde duyuluyor, hissediliyor. O sırada e, dükkanın aşağıdaki deposunda. E, hı hı. Ve e, sonra bir bakıyor kitapçı e, bir dakika kitapçının şeyi buradaki e, günümüzdeki ismini unuttum ne yazık ki şu anda o yüzden söyleyemedim ama kitapçıyla bir adam tanımadığı bir adam e, savaşıyorlar ama. Yani böyle ışık topları falan fırlatıyorlar birbirlerine. Oy. Tabii yani o sırada da işte böyle kükürt kokuları, işte çürük yumurta kokusu yoğun biçimde. Bu işte yeşil bir ışığı var mesela kitapçının ve o nane kokuyor keskin bir biçimde. Bunlara şahit oluyor ve dükkan darmadağın oluyor bu arada ve ıı, garip yaratıklar var aynı zamanda adamın çevresinde. Yani dışarıdan gelen adamın çevresinde, çürük yumurta kokan adamın çevresinde. Ee, çamurdan adamlar bunlardan. Hmm. Golemler. Golem. Ondan sonra bir şekilde işte o dükkandan çıkılıyor ama bu arada e, kitapçının karısı e, Perenel uh -huh. Flamel ve e, işte o karşıdaki e, kafeye gelmiş Sophie ile konuşmakta oradaki yumurta kokusu onlar da ol, olayları fark ediyorlar onlar dükkana dalıyorlar. E, bu arada işte e, bizim kitapçıyla e, ne kadar hızlı başlıyor değil evet, mi kitap? Evet çok hızlı e, yani işte, gizli bir geçitten e, Gizli bir geçitten yan dükkana çıkmışlar. İşte Perenelle Sofie'nin oraya girdiğini görünce onlar da tekrar gidiyor. Bir sürü olay oluyor ve e, anlıyoruz ki ortada bir kitap var. Hı hı. E, bu gelen kişi Dr. John D ve o kitabı elde etmeye çalışıyor yüzyıllardır. <gülüyor> ve e, Nicola Flamel ile Perenelle Flamel de yüzyıllardır bu kitabın koruyucusu. Ve e, sonunda kitabı kaptırıyorlar Hı -hı. aslında Dr. John Dee'ye. Ama son anda e, Josh bir hareket yapıyor ve e, kitabın tamamını alamıyor Dr. John Ama bunu çok, çok sonra fark edecek. Hı -hı. Kitaptan birkaç sayfayı en sonunda çok önemli bir bölümü Hı -hı. yırtıp alıyor. E, ha, o Josh, sayfalar e, olmazsa kitap bir işe e, yaramıyor Tam olarak mu? bir işe yaramıyor. Tabii ki yine birçok sır barındırıyor ama. Ee, bu kitapta böyle işte bakır e, ciltli işte ahşap şeylere yazılmış, ağaç kabuklarına yazılmış falan bir kitap. Böyle sözcükler içinde sürekli değişiyor, dilden dile geçiyor, sürekli oynuyor, bambaşka harfler geliyor. İşte bir Sümer Çivi yazısı gelirken derken böyle oradan geçiyor. İşte Babil aman Mısır e, hierogriflerine dönüyor oradan bilmem bir sürü. Harry Potter'daki kütüphanede bulunan... Değerli kitaplar gibi. Orada olabilir. da öyle özel bir bölüm vardır ya. Evet. Ondan sonra bu e, bu şekilde macera başlıyor. Son derece heyecanlı biçimde. Ve e, anlaşılıyor ki bizim ikizlerin bu işleri bulması da çok e, sıradan birer tesadüf değilmiş. Çünkü bu e, Abraham'ın kitabıymış. Hı hı. Ve Abraham bu kitabında e, birçok sırrı anlatmış ve bir sürü kehanette bulunmuş. Ve en sonunda, en sonunda söyledi kehanetlerden bir tanesinde ee, i̇şte altın ve gümüş çocukların hı hı. E, ikiyken tek birken iki falan gibi olan. Hani öyle vardır ya hı hı. kehanet lafları böyle hede hede bir takım laflar. İşte öyle laflarla ee, bunların geleceğinden de haber vermiş meğer. Ee, buradaki altın ve gümüş de şu. Ee, Sofin'in aurası gümüş. Hı. Saf gümüş e, renginde yaşın avrası aur da, aroması diyecektim bu arada, son anda kurtardım. E, saf altın ve bu kadar saf avralar çok nadir bulunan. Hem ikizlerde bulunması bu kadar saf avraların e, ve bunların gümüş ve altın olması çok nadir şeyler. Seçilmiş kişi. Yani evet, bir şekilde. Bunlar aynı zamanda seçilmiş kişiler. Ve tabii ki hızla bir eğitim almaları gerekiyor. E, ama önce kaçmaları gerekiyor. Çünkü işte e, doktor John Dee aynı zamanda ölü diriltici, aynı zamanda... Yani, ...böyle korkunç şeyleri de var. Büyüler, bizim büyü karanlık dediğimiz. Karanlık taraf evet, yani. Çok ka tabii, karanlık taraf. Çok açık. Ondan sonra bir sürü e, yaratık... Mesela fareler tarafından izleniyorlar. Çok Çünkü Doktor John diye onların gözleniyor ama... ...midesi bulanıyor. Farenin bütün o hızını düşün. <gülüyor> sürekli midesi bulanıyor onlar tarafından. Onların gözüyle baktığı zaman falan ama... Neyse işte onun en sonunda bir kovalamaca başlıyor ve bir başka fantastik karakterle karşılaşıyoruz. İşte Skan Aç gibi bir adı var bunun. İşte böyle hani İrlanda çayırlarından kopup gelmiş 17 yaşlarında görünen kızın saçlı bir kız. Ama herhalde 3000 yaşında filan. Yani ondan sonra ve şey dövüş ustası bütün döv yani tam bir savaşçı ve dövüş sanatları ustası. Çocuklara da daha önce tekvanda öğrenmişler. Biliyor, falan, biliyor musun ki filan diyor. Beni icat ettim diyor. <gülüyor> Bütün bu dövüş sanatlarının temelindeki sanatı ben icat ettim. Hani o Hı. ben yaptım onu diyor. <gülüyor> Falan böyle bir İşte onunla yola çıkıyorlar ve e, bu çocukların çünkü e, Flamel'e göre, e, Nikola Flamel'e göre. Ha bu arada Perenel kaçırılıyor kitapla beraber. Nikola'nın karısını da kaçırmayı başarıyor John D. Ha ha. Kitabın geri kalanını ver geri vereyim. Olacak bir bir belki olacak? aslında başka planları varken buna e, dönecek tabi bir şekilde. E, aslında o kadar basit olmuyor. Yani çok daha karmaşık her şey. E, çocukların e, büyük gücünün açılması gerekiyor. Çünkü çocuklar bunu kullanmayı bilmiyorlar. Saf birer avraları var ama Hı -hı. çok büyük bir güçleri var ama farkında bile değiller. Kullanmayı bilmiyorlar. Bu yüzden e, onlara bu işi yapabilecek birine gitmeleri gerekiyor. Kime gidiyor olabilirler sence? Merlin. Hekate. Oh. <gülüyor> Hekate'ye gidiyorlar. Ee, bu arada e, Doktor John D. Bastet'ten yardım istiyor. Amanın katraya bak. <gülüyor> İnanılmaz. Kitapta aklına gelen bütün mitolojilerden, bütün mitolojik karakterlerden bir e, şey var. Seçme var. Onların bir sürü özelliği, bir, karanlık büyüler, şuna işte bilmem ne cadısı falan gibi hani böyle bir sürü Hı -hı. E, karakter var ve bütün bunlar birbirine giriyor. İşte gölgeler diyarı var e, ve on, bu meğer Hekate gibi, Bastet gibi tanrılar. Aslında ata ırktanlarmış. Ata ırk zamanda dünyaya hakim olan ırkmış. İnsanlarla dinozorların bir arada yaşadığı dönemler varmış. Ama insanlar o zaman çok hor yani hayvan gibi görülen yaratıklar. Aha. Sonra zamanla işte bazı tanrıların, insanların daha doğrusu tanrı diye taptığı ata ırktan bazı kişilerin... Atlantis mesela... yani. ...ki ana yurtları Atlantis... Oh, ...bayıldım, Ondan sonra, bayıldım, evet, çok evet. güzel... <gülüyor> ...ondan sonra işte onların yardımıyla... ...insanlar hani gelişmişler vesaire... ...ama demiri icat ettikleri anda... ...ata ırk için ciddi sorunlar başlamaya başlamış... Hmm. ...demirle ilgili sıkıntılar var... ...mesela Skanaç'ta bir vampir... ...ama vampirler bildiğimiz gibi değiller... ...vejeteryan mesela o... <gülüyor> ...ondan sonra işte bu tip özel şeyler var... ...ata ırk var, ata ırk tabii ki karanlık bir taraf var... ...eski hakimiyetini ele geçirmek istiyor... ...bunun için Doktor John D. gibi insanları... ...kullanıyor vesaire... Ama ata ırkın tamamı aynı şeyi düşünmüyor. Hı hı. E, Humani dedikleri insan ırkına ait artık dünya onlara göre. Artık devir değişmiş yani ve hı hı. bunu kabullenmek gerektiğini söylüyorlar. Ama işte bir takım e, çatışmalar oluyor tanrılar hı. arasında diyelim. Hani bu Bastet ile Hekate arasında mesela. Ve onların kendilerine gölgeler diyarı inşa edebilme, Özel, yapabiliyorlar bunu yani işte o gölgeler diyarlarında geçiyor falan gibi of of çok güzelmiş çok neler güzel şeyler işte bunun daha güzel olan yanlarından birisi Nikola Flamel, Perenel Flamel, Doktor John Dee bunlar gerçek karakterler Dr. Doktor John Dee Elizabeth'in doktoru onun taç giyeceği günü seçen falan hani ha. gökbilimci simyacı vesaire e, filan Flamel, Nikola Flamelle Perenel Flamel Flamel daha önce ondan yaşamış insanlar, biraz Aha. daha önce. Ve gerçekten de bir kitap bulduktan sonra Nikola Flamel, Abraham'ın kitabını bulduktan sonra simyacı oluyor. Abraham kim? Bunu bilmiyorum. Ondan sonra Abraham'ın kitabı deniyor, bilmiyorum. Ondan sonra bu insanlar çok önemli e, şahsiyetler yaşadıkları dönemde. 14. yüzyılın sonunda mesela 20 yıllık bir geziden dönüp inanılmaz zengin olmuş durumdalar. Aha. Ve hep onların o felsefe taşını... Aha. Sırrını çözdüğüne dair bir efsane dolaşmaya başlıyor. O yüzden hani nesli, metalleri, taşları değerli metal ve taşlara dönüştürebildiklerine dair. Aha. Asla bunu doğrulamıyorlar. Ama bir sürü hastaneler, vakıflar bilmem neler bir sürü bir, sürü bir şey kuruyorlar. Ee, sonra e, ölüyorlar. 1418 sanıyorum. Ölüm tarihi Nikola Flamel'in. Perenel daha önce ölüyor. Ondan 10 yaş büyükmüş zaten Perenel. Karısı yani. Ve e, Evi yeni, evi yeni sahipleri onların o büyük hazinesini bulmak için evin altını üstüne getiriyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Hmm. En sonunda mezarları açılıyor ve mezarlar boş. O günden beri de ölümsüz olduklarına oh. dair e, bir efsane var. Ve e, şeyde Fransa'da Paris'te Rue Nicolas Flamel, Rue Perenel diye iki tane sokak varmış. <gülüyor> ya yani bu Aynen. insanları yaşatıyorlar bir biçimde. Ateş olmayan ee, yerden evet. zaman çıkmaz. <gülüyor> ya işte yazar Michael Scott'ın şeyi de anlat kitabı kitabın hikayesini anlatırken ne diyor ki? Yani bu fikir aklıma geldi. Bu kitabın özünü oluşturan fikir aklıma geldi. Ve o zamandan beridir benim için kitabın kahramanı Dr. John D'di ve onun üzerine bir kitap yazmayı çok istiyordum <gülüyor> zaten. Ama bir türlü olmadı. Yani işte ikizler karakteri çıktı işte Hekate'yi koymuş bilmem ne falan filan ama bir şekilde... Ee, Doktor John D. oturamam, oturmamış yani bu kitapta. Yani bu ikizlerin e, mentoru rolünde hı hı. olamamış yani bir şekilde. Sonra derken bir gün Paris'te dolaşırken yolunu kaybedip e, Nicola Flamel oteline denk geliyor. Nicola Flamel'in evi otele çevrilmiş. E, Perenel Nikola'nın yaşadığı ev. Özgün hı hı. halinde. Korunmuş. Ve orada oturup yemek yiyor. Ve o gün dank ediyor ona. Çünkü onları da tanıyor aslında. Hı hı. Biliyor. Onlar hakkında çok okumuş. Ve ee, Doktor John Dillen ile Flamel'ler, arasında geçen bir çatışmaya dönüşüyor tabii çok falan güzel. ve inanılmaz olaylar oluyor. Bu sadece birinci kitap altı ciltlik bir. Bak şimdi ya. Ya dizi bu. <gülüyor> ee, kitabın adını tekrar söyleyeyim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktı. Simyacı ölümsüz Nikola Flamel'in sırları. Müthiş bir e, yaz kitabı e, bence. Çok eğlenceli, çok güzel, çok maceralı bir kitap. Ee, herkese her yaş grubuna tavsiye ediyorum diyebileceğim bir kitap. İstersen bir müzik arası verelim. Evet. Artık. Ee, Elizabeth Mitchell söyleyecek Elephants All Over The World. a day Even in the night or the day Elephants all alone Even in the night or the day. Even in the night or the day. day. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ben çok heyecanlı bir kitap anlattım. Ben çok komik bir kitap anlatacağım. Yaşasın. Ee, arada filli bir şarkı dinlemiştik. Ee, ve mamutlu bir kitapla devam ediyoruz. Hah, güzelmiş. Eğer mamutunuz varsa... Ve onu yıkamakta sorun yaşıyorsanız. Yani <gülüyor> kitap... yıkamakta sorun yaşamak <gülüyor> bu <bir mamutu. gülüyor> Evet. Bu kitap tam size göre e, bir mamutu nasıl yıkayabileceğinizi on adımda anlatan bir rehber. On adımda. <gülüyor> Tabii on adımda mamut yıkama. <gülüyor> mamut yıkama rehberi e, Michelle Robinson e, yazmış. Kate Hindley resimlemiş Pearson yayınlarından çıktı bu kitap. Türkçe'ye çeviren de Melike Hendek bir kere kitabın kapağı çok sevimli hemen kapaktan başlayayım ya, evet eski ya. tip böyle ayaklı bir küvet var onun içinde şaşkın bakışlarıyla bir mamut ona tıkıştırılmış bir mamut köpüklerin içinden böyle yanakları kırmızı bakıyor. evet tüylerin üstünden kırmızı yanakları görünüyor harika ve onu yağmurluğuyla işte lastik çizmeleriyle ve elinde kocaman süpürgesiyle yıkayan bir kız çocuğu var. Ve bir sarı ördeği var Mamut'un ya. Evet. Küvette <gülüyor> lastik ördeği var. Arka kapağı açıyoruz ve e, çeşitli şampuan ve krem şişeleri kutular var. İşte fırça kulak çubukları e, var ve üstlerinde ...içeriklerine dair bilgi veriyor. İşte mamutunuzun saçları şekil almıyor, tüyleri parlamıyor mu? Çimen ferahlığı. Öyleyse mamutunuzun yıkanmaya ihtiyacı var. Antibakteriyel toynak sabunu. Toynak kremi ve bu hiç kolay <gülüyor> bir iş değil var. İşte sudan korkanlar için kuruşan puan var. Altta da ama endişelenmeyin. Mamut yıkama rehberi yanınızda. Mamut losyonu. Rehberi takip edin, mamutunuzu kolayca yıkayın. <gülüyor> Diye bunları okuyunca böyle bir içimiz ferahlıyor. Yaşasın mamutumuzu rahatlıkla yıkayabileceğiz. Diye ve e, bu işe nasıl girişilir? Hemen başlıyoruz. Üstünde sinekler uçuşan yapraklar yapışmış. Böyle leş gibi bir mamutumuz var. Evet. Yıkaması çok zor, tüyleri çok zor temizlenir ama işte bu rehberle kolaydır diye yanında da o demek kız çocuğu var. Çok kendinden evet, evet. emin bir ifadeyle mamuta bakıyor. Kararlı yıkayacak mamutunu. Ve birinci adım. Küveti doldurun. İşte orada mamut küvetin içinden koca bir pipetle suyu içiyor. <gülüyor> Mahmut'unu susamışsa küveti doldurmak tahmin ettiğinizden uzun sürebilir diyor. <gülüyor> bu arada bir küvet kesidi var. Evet evet dolu ve boş boş ve dolu halleriyle. Şekil bir şekil iki. <gülüyor> e, i̇kinci adımda köpüğü ekliyorsun. E, ondan sonra en sevdiğim adıma geliyoruz. Üçüncü adım. Mamut'u ekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Burada e, sayfanın tasarımı da çok hoşuma gidiyor. Benim kareli kağıt var fonda. Onun üstünde sanki böyle Evet şeman. Evet, projelendirilmiş, gibi, evet. farklı yöntemler projelendirilmiş. Çeşitli, dört farklı şekil var. İşte çeşitli yöntemlerle mamutu o küvetin içine nasıl sokabileceğinizi öğreniyorsunuz. İşte süpürgeyle itmek mümkün, vinçle içeri sokmak mümkün. Kaykay yöntemi. Kaykayla ittirerek işte taşımak mümkün ya da maske yöntemi. Maske evet korkutarak. korkutuyorsun. Bu yöntemler işe yaramazsa tek çare çilekli kek. <gülüyor> çilekli keki görünce dördüncü adımda görüyoruz zaten. Mamut girmişti işte o kapaktaki çizgi. Evet. Neye uğradığını şaşırmış. Yani tuzağa düşürülmüş açıkçası. Ve Mamut'u fırçalamaya başlıyorsun. Kulaklarının arkasını unutmaman lazım <gülüyor> diye bu adımları ben tek tek şimdi saymak istemiyorum. Ama arada işte uyarılar var Mamut'un karnından çok gıdıklandığına dair. İşte çünkü mumut, o noktadan sonra yıkanan siz değil, Mamut'u. E, Mamut değil siz olursunuz diyor. Güzelmiş <gülüyor> uyarıya bak. Bu arada o lastik ördeği sürekli banyoya girdiği andan itibaren görüyoruz işte küvette, sular taştığında yerde Mamutun hortumunun ucunda e, habire geziniyor. Evet, evet yani da arasında. oyuncak bir ördek olmaktan çıkmış artık canlı bir e, nesne evet, bir, karaktere, bir karaktere dönüşüyor. E, benim en sevdiğim sayfalardan biri yine saç bölümünde yedinci adımda e, mamutun saçları ile ilgili şekiller var. Sekiz tane şekil var. Burada farklı saç modelleri denenmiş. Of ya. İşte köpüklü ve mutlu var, Havanı var kirpi var. Kirpide yine o ördeği görüyoruz saçlarının arasından. çıkmış. mamutun böyle ortada bir kahk bir bölümü var. İki yandan sarkan saçları var. Onlar işte en sonda mesela uslu mamut taramış, iki yandan toplamış <gülüyor> onları. Tepesi de yandan ayrılmış böyle hani evet, bir tarafa doğru. Uslu işte fiyonklu var fiyonsuz var lüleli var işte dik dik var yatık yatık var yani değişik şekiller ve mamutun surat ifadesi de sürekli değişiyor yani sürekli bir şaşkın bakış var ki bayılıyorum o surata ve pembe yanaklar yani bu adımlar çok kolay değil ha. o koskoca mamutu o küvetin içinde zapt edip bütün tüylerini köpükmek eh, yani. kolay değil işte mamut elinden de kaçabiliyor ve bir ağaca çıkmış <gülüyor> ağaca, Abi, çıkmış. ağaca çıkmış mamut çok güzel evet. ee, bu, burada kitabın e, iki sayfasına yayılmış bu resim ve diklemesine bir sahne var kitabı yan çeviriyoruz ve koca bir ağacın tepesinde yukarıda bir dala çıkmış işte kuyruğunda kıvırıp tutulmuş bir mamut var Dehşetli ve gözlerdi. ağaç onun çıkarken bıraktığı izlerle doluğunda çamurlu ayak izleri evet çamur o kadar yıkayık yıka köpürt <gülüyor> ve çamurun içinden geçip çıksın iki tane de kuş var alt dalda onu bakıyorlar evet. <gülüyor> Bizim kız çocuğu yine şaşkın bu sefer ne yapsam nasıl bir yöntem izlesem diyor ama e, tabii bir sonraki sayfada bütün sayfa çamura evet bulanmış ya. durumda. E, bu noktada takıldığım bir yer var. E, Mamut'u tekrar küvete sokmak için gereken şeyin sağlam bir tramplen olduğu söylüyor ama burada resimde bir trambolin var. Hı -hı. Tramplen aslında tamam, evet, havuza evet. atlanın, atlama tahtasının adıdır evet ee, küçük bir hata bir olmuş oldu, bir, yani. e, ufak sözcük hatası dışında çok güzel akıyor kitap ve o kadar yıkayıp e, temizlediğim mamut tamamen çamura bulanırsa ne olur son adımda e, çok güzel bir sonu var onu da söylemeyeceğim e, dokuzuncu ve onuncu adımlarda mamutu en baştan e, çamurdan arındırma yöntemini anlatıyor kitap Ha aslında daha pratik bir yolu var yani. Tabii e aslında <gülüyor> 10. 9. adımı en başta uygulasan biter. Ama işte ha. tabii bu yöntemleri deneye deneye buluyoruz ya. Doğru. Burada da işte baştan sona A'dan Z'ye bir mamuta neler yapabileceğini çok güzel anlatıyor. E bu kitabın herhalde amacı köpeği kedisi olan insanlara ya mamutun olsaydı? dedirtmek herhalde beteri <gülüyor> vardı ya da e, ne bileyim yıkanmak istemeyen küçük çocuklara Aha. uygulanabilecek yöntemler olabilir ki trambolinde küvete atlamak çok <gülüyor> eh, evet güzel olurdu eğlenceli olurdu isabet ettirebilirsin tabii evet e, bu kitapta tasarımı çok hoşuma gitti az önce dediğim gibi o kayalı kağıt fonda birkaç defa daha kullanılmış ya da e, dijital olarak yapılmış bir takım kolajlar kolaj mantığıyla yapılmış e, tasarımlar var e, ve çizgiler çok güzel. Çok e, yalın, basitçe ama e, çok etkili biçimde mesela gözlerinin yandığı sahnede yakın planı mamutu görüyoruz. Gözler kocaman olmuş, kaşlar kalın da kaşları var. E, i̇fadeler, işte ayrıntılar hepsi çok hoşuma gitti benim ve eminim ki bunu okuyan çocuklar okurlarken çok eğlenerek okuyorlardır yani gülerek kıkır kıkır okuduklarını e, şimdiden duyabiliyorum. mamutlarda böyle komik bir durum var değil mi? yani Genel olarak mesela mamutlu Börek diye çok evet. güzel bir kitap vardır. Onda da mamutların durumu aslında yani onlar insanlardan daha zekiler bu evet. kitapta ama yine de hani bir komikler yani ister istemez evet. doğalarında var sanki. O yani komik... şey dinozorlu kitaplar da çocukların çok ilgisini çekiyor. Hmm. Daha önce konuşmuştuk senle yani çok büyük ve heybetli olmaları ve şu an aramızda olmamaları onları daha efsaneleştiriyor. Evet. ...Mamut da aynı şekilde büyük ve heybetli... ...ama onu da... E, ...İbre başka bir tarafa dönmüş. Evet, evet. Mamuta işte komedyen... Evet evet bir tür komedyenlik, komedyenlik yapışıp kaldı yapışık yani... ...Mamutlara. E, güzel de oluyor şeyde... E, ...Buz, Devri Buz de devrinde zaten de zaten orada... ...ama diye... orada çok melankoliktirdi aynı zamanda ya. Evet ama yani, yani işte... ...Mamutların daha böyle... ...sempatik bir yanı olduğunu söyleyebiliriz... ...Dinozorlara göre. Evet de, Fiziklerinden şey, kaynaklanıyor. Belki hani fil ile eşleştirirsen... Eş, evet. ...fil de çok... İyimser duygular yaratır en azından bende öyle bir his yaratıyor. mamut onun daha da böyle yumuş yumuş, tüylü <gülüyor> yumuş, tüylü, yumuş. yani tüyleri yumuşak <gülüyor> mıydı, sert miydi bilmiyorum ama yani e, Mahmut losyonunu <gülüyor> kullanarak yumuşatabiliriz. Tabii. E, yani kısaca Michelle Robinson'ın yazıp Kate Hinley'nin resimlediği Pearson'dan çıkan mamut Yıkama Rehberi adlı kitap e, eğlenceli ve keyifli bir okuma vaat ediyor diyebilirim. Evet, çok belli <gülüyor> İstersen bugünlük noktalayalım Süremizin sonuna geldik Tamam o halde gelecek hafta görüşmek üzere Hoşçakalın Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye